Mu'te Savaşı Arap Yarımadası dışındaki kralların cevaplarının ardından davetin tebliğinden elçilerinin geri gelmesinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası dışında cihad için ordu hazırladı. Fars ve Rum'un haberlerini gözetmeye başladı. Bunların sınırlarıyla Resulün sınırı bitişik idi. Onun için onların haberlerini topluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyordu ki İslami davet insanların bilmesi için Arap Yarımadası'nın dışına çıkması halinde büyük bir şekilde yayılacaktır. Onun için görüyordu ki Şam beldeleri bu davet için ilk geçiş yeridir. Kisra'nın valisinin Resul'ün davetine boyun eğmesiyle Yemen tarafından emin olunca Şam ülkesine onlara saldırmak için bir ordu göndermeyi düşündü. Hicret'in 7. senesi Cuma dilüla ayında yani Hudeybiye sürgünden birkaç ay sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların seçkin kahramanlarından 3.000 savaşçıyı savaşa hazırladı. Onların üzerine Zeyd bin Halise'yi kumandan tayin etti ve şöyle dedi. Eğer Zeyd'e musibet erişirse onun yerine Cafer bin Ebu Talip askerler üzerine komutan olsun. Eğer Cafer'e de musibet isabet ederse onun yerine Abdullah bin Revaha komutan olsun. Ordu yanlarında Halid bin Velid olduğu halde yola çıktı. Resulullah da ordusuyla birlikte Medine'nin dışına kadar yürüdü. Ve onlara kadınları, çocukları, körleri, çok yaşlıları öldürmemelerini, evleri yıkmamalarını, ağaçları kesmemelerini tavsiye etti. O ve yanındaki Müslümanlar orduya şöyle diyerek dua ettiler. Allah size sahip olsun, sizi korusun ve sizi bize sağ salim olarak geri döndürsün. Sonra ordu yürüdü. Ordunun emirleri savaşın süratli olması ve Resulullah'ın gazvelerindeki adetinin olduğu gibi Şam ehlinin kavimlerine sürpriz yapmaları için bir plan hazırladılar. Fakat Mean denilen yere vardıklarında Malik bin Zafile'nin Arap kabilelerinden 100 bin savaşçıyı topladığını gördüler. Bu haber Müslümanları korkuttu. Mean'da iki gece kaldılar. Durumlarını korku verici sayıda orduların ve bu büyük kuvvetin önünde ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Aralarında hakim olan görüş idi. Resulullah'a yazıp düşmanın sayısını ona bildirmek, o da ya onları takviye eder veya onlara gereken emri verirdi. Fakat Abdullah bin Revaha onlara dedi ki, Ey kavmim şüphesiz şu an hoşlanmadığınız şey kendisini talep ederek çıktığımız şeydir ki o da şehadettir. İnsanlarla ne sayı ile ne de kuvvet ile savaşmıyoruz. Onlarla ancak Allah'ın bize ikram ettiği bu din ile savaşıyoruz. ''İşte yürüyünüz. Bu yürüyüşünüz ancak iki iyilikten birisidir. Ya galip geleceksiniz veya şehit olacaksınız.'' Böylece iman cesareti orduyu kapladı. Müslüman savaşçılar yürüdüler ve meşarif denilen bir köye vardılar. Orada Rum topluluklarıyla karşılaştılar. Oradan mute denilen bir köye doğru meylettiler. Orada siper edindiler ve onlarla Rum savaşçılar arasında dehşetli bir şekilde çok şiddetli bir çarpışma oldu. ...o çarpışmada insanı dehşete düşüren şiddetli ölüm vardı. Bu savaş ölüm ve şehadet isteyen Müslümanlardan sadece 3000 bin kişilik bir grupla Müslümanların ordusunu ortadan kaldırmak için toplanmış kafirlerden yüz bin ya da 200 bin kişilik bir ordu ile yapılıyordu. İki grup arasında savaş çok şiddetli bir şekilde başladı. Zeyd bin Haris'e Nebi ve Selam'ın sancağını taşıyordu, onunla birlikte düşmanın içine saldırdı. O, önünde ölümü görüyordu. Fakat korkmuyordu. Çünkü o, Allah yolunda şehit olmak istemişti. O, tasavvur edilemeyecek bir cüretle ileri atıldı. Ve ölesiye savaşmaya başladı. Ta ki düşmanın okları onu delik deşik edeseye kadar. Ve sonra da şehit oldu. Sonra sancağı Cafer bin Ebu Talip aldı. O, cesaretli bir gençti. Ancak 33 yaşlarındaydı. O da ölesiye kadar savaştı. Savaşın içinde, Ondan kurtulamayacak bir vaziyette düşmanın atını kuşattığını görünce atından atlayıp atının ayaklarını kesti ve düşmanın üzerine atladı. Kılıcıyla düşmana vuruyordu. Rum'dan bir adam ona hücum etti ve onu ikiye bölen bir darbeyle ona vurdu ve nihayet şehit edildi. Sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Sonra atına binmiş olarak onunla birlikte ilerledi. Biraz tereddüt etti. Lakin sonra yürüdü ve öldürülesiye kadar savaştı. Sonra Sancak sabit bin Ekrem aldı ve şöyle dedi: "Ey Müslümanlar topluluğu, sizden bir adam üzerine anlaşınız." Onlar da Halit bin Velid üzerine anlaştılar. Halit bin Velid sancağı aldı, Müslümanları geri çekti, ta ki onların saflarını düzenledi. Düşmanın karşısında basit savaş haddinde gece olasıya kadar durdu. Sabaha kadar her iki ordu birbirinden ayrı durdu. Gece esnasında Halit sağlam bir plan hazırladı. Bunun gereği Düşmanın sayısının fazlalığını, Müslümanların sayısının azlığını gördükten sonra savaşmaksızın düşmandan geri durdu. Ve bu plan gereği, ordunun arkasındaki kalabalık bir grubu öne geçirdi. Ve onlara sabahleyin gürültü yapmalarını emretti. Ki bununla düşmanları, Resulullah'tan Müslümanlara yardım için ordu geldiği vehmine kapılsınlar. Onlar bunu yapınca düşman korktu ve Müslümanlara hücum etmekten çekindi. Halid onlara saldırmaksızın ferahladı. Daha sonra çok geçmeden, Halid'in hazırladığı filan yere Müslümanların ordusu meydanı terk ederek Medine'ye geri döndü. Bununla onlar ne düşmana galik gelenler olarak ne de hezimete uğrayanlar olarak döndüler. Fakat onlar savaştaki yürekliliklerini kanıtladılar. Bu savaşın komutanları ve kahraman askerlerinin her biri biliyordu ki ölüme doğru yürüyorlardı. Hatta onlar önlerinde ölümün kendilerine gelmekte olduğunu görüyorlardı. Fakat onlar savaşa girdiler ve savaştılar. Çünkü İslam, Müslüman'a öldürlesiye kadar savaşmayı emrediyordu. Bu savaş çok karlı bir ticaretti. Çünkü o, Allah yolunda cihad idi. Allah yolunda savaşıp, düşmanları öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını, Allah, cennet kendilerinin olmak karşılığında satın almıştır. Onlara vaat olunan cennet haktır ki, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da sabittir. Allah'tan ziyade ahdine vefa eden kimdir? O halde yaptığınız bu hayırlı alışverişten dolayı sevinin. İşte bu büyük bir kurtuluştur. İşte onun içindir ki onlar ölümün gerçekleşmesine rağmen savaştılar. Çünkü Müslüman, savaş zorunlu olduğunca ölümün gerçekleşip gerçekleşmemesine bakmaksızın mutlaka savaşır. Savaşta ve cihatta durumlar, düşmanın kendisinin sayısı çokluk ve ölçülmez. Ancak kurbanları gerektirmeye ve içindeki kurtuluş umuduna bakmaksızın kendisiyle hasıl olacak neticelerle ölçülür. Muhte'de Müslümanların Rumlarla olan harbi Müslümanları savaşa gerekli kıldı. Ordunun komutanlarına kendisi için geldikleri çarpışmanın içine dalmalarını gerekli kıldı. Hatta önlerinde dehşet verici ölüm sabit olsa bile. Müslümanın ölümden korkması ona yakışmaz. Müslümanın Allah yolunda binbir hesap yapması ona yakışmaz. Nitekim Resulullah biliyordu ki bu ordunun Rum devletine gönderilmesi ve onunla Rum devletinin sınırlarında ona saldırması büyük bir riski ve tehlikeyi gerektirir. Fakat bu tehlike Müslümanların sayıları az olmasına rağmen ölesiye kadar savaşmalarını gördüklerinde Rumların korkmasını gerektiriyordu. O öyle bir rizikoydu ki onunla Müslümanlara İslam'ın neşri için cihadın yolu ve tatbiki belirleniyordu. İşte bu riziko başarılıydı. Çünkü o Tebük gazetesinin bir öncüsü ve Rumları Şam fethedilesiye kadar kendileriyle Müslümanların tekrar karşılaşacakları korkusuyla korkutan bir darbeydi.